Bu ümmetin biliyorsunuz ilk kıblesi bugün boyunduruk altında olan ve ne yazık ki aczimiz sebebiyle zalimin gözüne bakarak merhamet beklediğimiz Kudüs'tür. Zalimden merhamet bekleme aczi kötü bir acizdir. İnşallah Cenab-ı Allah yüksetir, giderek yükselişte bunu söylüyorum Mevla daha da yüksetir. Dirayetimiz, azmimiz, birliklerimiz, kardeşliğimiz ve iyi niyetimiz yan yana gelir. Zulüm çemberlerini kırarız ama bilesiniz ki o Kudüs, Beytül Makdis, mescid Aksa bizim ilk kıblemizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de iken rükm Yamani istikametinde, Ümmühani'nin evi de o istikamettedir. O evin önlerinde oradan doğru Beytül Makdis'e dönerek namaz kılmayı tercih ederdi hem sonra gelen ayet-kerimelerden hem de Allah Resulü'nün tavrından neyi anlıyoruz? Peygamber Efendimiz'in gönlünün hep Kabe'ye doğru dönmek olduğunu anlıyoruz. Rükni Yamani ne taraftadır? Yemen tarafında. Yemen ne taraftadır? Güney tarafta. Güney tarafta durursanız Kabe'nin oradan Beytül Makdis'e dönerseniz Kabe aranızda kalır. Yani şöyle diyelim şu kabe olsun, Beitul Maktis burada olsun. Şu şey yaklaşık olarak Peygamber Efendimiz buradan dönerek namaz kılıyor veya dik tutar. Dolayı Beitul Maktise. Dolayısıyla ne oluyor? Kabe'ye de dönüyor. Efendimizin sık sık orada namaz kıldığı, daha çok orayı namaz kılmak için tercih ettiği bize gelen bilgiler arasındadır. Yine biliyorsunuz Mirat sırasında Efendimizin Ümmühani, Ümmühani kimdi? Daha önce bir vesileyle geçmişti. Hazreti Ali'nin ablasıdır. Onun evinin evinde bulunduğu, istirahat ettiği, Mekke fetih sırasında da onun evine indi. yine bize gelen bilgiler arasındadır. Şimdi bu tavrı gördüğümüz için daha sonraki Yine sözünü edeceğim, ayetlerin geliş ve ifadeci üslubura baktığımızda hep bunun olduğunu anlıyoruz. Ama hikmetini Rabbim bilir, bize direkt bilgi gelmediği için bilemiyoruz. Belki gönülden gelen bazı şeyler söyleyebiliriz, inşallah geri gerise gene söyleyebiliriz. Ama bu Mekke boyunca ne olmuştur? Müminler Beytül Makdis'e doğru dönerek namaz kılmışlardır. Medine-i Münevvere intikalden sonra hadislerde geçtiği için, açık net beyanlarda geçtiği için 16-17 ay kadar daha müminler Beytül Makdis'e dönerek namaz kılmışlardır. Yani Kudüs'e dönerek namaz kılmışlardır. 16-17 ifadesi rivayetlerde böyle geçtiği için söylüyorum. rivayetlerde. Bazen çünkü yıllarda da aynı şey vardır. Yeni bir ayın içerisine birkaç gün bile girilmişse 17. ay denebiliyor, 16. ay olmuştu şeklinde denebiliyor. Bizim dilimizde de var. Dokuz aylık çocuğa dokuz aylık deriz ama mesela beş yaşını doldurmuş çocuğa beş yaşını doldurmuşene yani altı yaşına girdi diyoruz. Beşi doldurdu, altıya girdi diyoruz. Dokuz aylık çocuğa işte bir yaşına girdi hiç demiyoruz ama netice diyoruz. Bu nevi kullanımlar var. Hadisin içerisinde de bu nevi kullanım geldiği için 16-17 aylık ifadesini kullanıyoruz. Devam ediyorum. medine Münevvere'ye gelince bir şey daha oldu. Ne oldu? Mekke güneyde kaldı. Beytül Makdis, Kudüs ise kuzeydeydi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz tamamen Mekke'nin zıddına, dolayısıyla Kudüs'e doğru dönerek namaz kılıyordu. Bu hadiseler yaşanırken günler Medine-i Münevvere'de birbirine takip ederken Beni Seleme yurdunda. O zaman Mekke ve Medine-i Münevvere'ye bağlı ayrı bir köyceyizdi Beni Seleme. Bugünkü kıbleteyn mescidinin olduğu yer, bugünkü Roma kuyusunun bulunduğu yer o istikamet Beni Seleme yurdu diye bilinen merkeze bağlı bir köy idi. Oranın reisi olan Berâ ibnî Ya'mur radıyallahu anh var. Bera radiyallahu anh var. İsmi Bera, Bera İbn Ya'mur. Dolayısıyla bu aziz insan çok hayırlı bir insandır. Yaşlıca bir insandır. İkinci akabe biatında ekibin reisi odur. Peygamber biat eden reisi odur. Hatta biliyorsunuz biat sırasında şöyle demiştir. Ey Medineliler şu anda neyin üzerine biat ettiğinizin farkına varın. Gerekirse ölmek için, ölümü göze almak için biat ediyorsanız, bu şuurla edeceksiniz, bu şuurla edin demiştir. Bu ibarelerini ilk insan okuduğunda sanki biat etmeyin, kendinize gelin gibi bir ifade anlaşılıyor ama öyle değil. Şu anda siz gerekirse kendi canınızı, kendi malınızı, kendi iffetinizi nasıl koruyorsanız, Allah Resulü'nü, hak davayı, müminleri öyle korumak üzere bir söz veriyorsunuz, bu uğrunda gerektiğinde ölmeyi de gerektirir, her şeyi göze almayı gerektirir. O şuurla biat ediniz, bu şuurla ilk biat eden benim diyor. Bu son cümle nedir? Hem biata teşviktir, hem neyi biat edildiğinin şuurunu vermeniyetlidir. Dolayısıyla ilk biat edeni de odur. O büke gelen grubun nedir? 70 küsur kişilik grubun reisi odur. Efendimizin sevdiği, takdir ettiği bir insandır. Bu aziz insan bir gün rüyasında kendisini Kabe'ye doğru dönerek kuşu içerisinde namaz kıldığını görmüştür. Uyanınca bu namazın tesirinde kalmıştır gerçekten ve abdesini almış Kabe'ye doğru namaz kılmaya başlamıştır. Şimdi büyükleri hürmet ettikleri ve reisleri olan insan Beytül Makdis'e doğru dönmüyor, Kabe'ye doğru dönüyor. Peki hani peşindeki insanlar, onu seven, takdir eden, onun imametine rızal gösteren insanlar ne yapacaklar? En doğrusunu yapıyorlar Allah Resulü hayatta. Hemen Allah Resulü'ne haber uçuruyorlar. Ya Resulallah, Bera radıyallahu anh, gördüğü rüyanın tesirine kalarak artık Kabe'ye doğru namaz kılıyor haberine ulaşınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bera İbni Yağmur radıyallahu anh'a haber gönderiyor. Ne diyor? Bera diyor. Bizim gönlümüz de arzu ediyor. Bundan da hissediyoruz. Arzu ediyor. Ama Rabbim Beytül Makdisi Mescid-i Aksa'yı emrediyor. Oraya doğru dön diyor. Haber gelince Bera radıyallahu anh Lebbeyk ya Resulallah diyor ve yönünü derhal nereye çeviriyor? Mescid-i Aksa'ya çeviriyor. Bu aziz insan çok geçmeden vefat etmiştir. Bundan sonra günleri sayılıdır ve bu dünyadan ayrılmıştır. Ama tarihede Kabe'ye doğru dönerek ilk namaz kılan Müslüman unvanını alarak geçmiştir. Böyle anılır. Daha sonra onun kızı Peygamber Efendimiz'i Yeme davet etmiştir hem aileyi siyaret hem gönüllerini almak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Seleme yurduna gelmiştir. Beni Seleme yurduna geldiğinde Efendimiz onlara öğle namazını Beni Seleme mescidinde kıldırırken ilk iki rekat kılınmış, üçüncü rekat için ayağa kalkılmıştır. Ama namazın şey içerisinde ayet oh vahyı başlamıştır. Estaizu billah. Kad nera teqallube veçike fil semai felen velliyenneke qıbleten terdaha feveli veçike şatrı al masjidil haram ve haythuma kuntum fevelü vücuhakum şatra ve innellezine utul kitabe leye'lemune annehul haqqu min rabbihim ve mallahu bi gafilin amma ya'malun ayeti kerimesihim Bakara'nın 144. ayet-i kerimesidir. Nazil olmuştur. Biz senin yüzünü hep semaya çevirip durduğunu görüyoruz diyor Cenab-ı Allah Resulüne. Bunun manası ne demektir? Hep Kabe'yi arzu ettiğini biliyoruz demektir. Peygamber Efendimizin fiiliyle hitap nedir? Hem ona sevgiyi ayrıca değer verildiğini gösterir. Siz de insanlara ey çantası şöyle olan veya şöyle davran diye farklı bir kitap verirseniz ayrı bir ilgi gösterdiğinizi ifade edersiniz. Cenab-ı Allah Resulüne hem iltifatta bulunuyor hem de Kabe'ye dönmenin sırası şimdi geldi diyor. Ama derken ne diyor? Efendimizin de edebine dikkat çekiyor. Ne diyor? Yüzünü hep semaya çevirip durduğunu yani vahiy beklediğini görüyoruz. Tamam şimdi senin gönlünün arzu ettiği, İstikamete kıbleyi seni döndüren vahiy şimdi geliyor. Şimdi dönebilirsin var. Efendimiz yıllar yılı demek ki hep vahiy bekledi, hep gönül arzu etti ama Cenab-ı Allah şimdi emretti. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a hem hamd ediyor hem de ne yapıyor? Yüzünü daha namazın içerisindeyken kıbleye doğru döndürüyor. Saf yer değiştiriyor. Sık sık onu da soruyorlar. Peygamber Efendimiz'in arkasında cemaat var. Peygamber Efendimiz yönünü güney tarafa doğru çevirince ne oluyor? Arkasındaki saf yer değiştirdiğini anlıyoruz. Ve bu şekilde namazın son iki rekatı nereye doğru tamamlanıyor? Kabe'ye doğru tamamlanıyor. Hatta bunu Hanbeliler namazdaki siz nereden çıkarıyorsunuz? Çok amel şeyi, namazı bozmaz Fiyas olmaz kabilden delil kullanıyorlar. Bu iyi bir delil kullanın şekli değil yani onu söyleyeyim. Ama kullandıkları bir iki delilden bir tanesi bu. Demek ki namazda insan hareket etse bile namazın ruhuna aykırı olmadıkça işte namazı bozmaz diyorlar. Ama işte Efendimizin eğer bu insanın kalbi huşu duysaydı azaları da huşu duyar sükün bulurdu diyor. Onu diyorlar ki işte fazilete atfetmekte fayda var çünkü böyle bir şey var. Hayır yani bu ümmet onu söylüyorum zaman zaman da takılıyorum. Namaz eğitimi için belli bir devre geçmiştir. Biz çocuğa namazı aynı anlamı öğretiyoruz. Çocuk elini bağlıyor sonra bırakıp kaçıyor. Dolayısıyla büyükler de yani eğitimden geçerken acemilikler işliyorlar. Ben Kıbrıs'ta gördüm gelen insanlar 40 yaşında 50 yaşında cami merak ederek giden, Ondan sonra camide ne yaptığını bilmeyen insanlar görüyoruz. Bizim insanımız adı Ahmet olan, adı Mehmet olan insanımız. Ben gördüm, birçok kaç tane var da bir tanesini söyleyeyim. Cuma namazına gelmiş bu insan. Cuma namazı kılıyor, cemaat dağıldı, sünnetini kılıyor. Ben o sırada yanıma düştüğü için gördüm. Cuma'yı nasıl kıldı Allah biliyor onu da bilmiyorum. Şimdi diyelim ki Çinileri sağa sola seyrediyordu. Sağındaki adam Rüku'ya gitti, da gitti. Şimdi ah, ondan sonra adam doğruldu, bu da doğruldu. Sonra Çinilere taktı. Biraz ilerideki bir adam rüküye gitti, bir daha gitti onunla beraber. İki kere rükü, kaç kere secde yaptı ben de bilmiyorum. Ama millet orada dalgınlıktan kendini ne zaman toplarsa o zaman secdeye gidiyor. Tabii bunu kastetmiyoruz ama ümmetin içerisinde de bu nevi namaz acemilikleri, önceden namaz olmamış ki, kılınmamış ki, önlerinde örnek yok ki, namaz kılan anne babanın evinde yetişmemişler ki, bunun gibi hatalar yapılmıştır. Zamanla öğrenilmiştir. Daha önce söyledim. Yine söyleyeyim. Kendisi anlattığı için biz de anlatıyoruz. Ben diyor yeni Müslüman olmuştum. Namazı da bilmiyordum diyor. Camiye gittim. Cemaate karıştım diyor. Onlar namazda bir tanesi hapşu dedi diyor. Ben de Allah dedim diyor. Şimdi sağımdakı solumdaklar göz ucuyla bana baktılar. Dönmüş onlara bir de ne, oluyor, ne bakıyorsunuz demiş. Şimdi bir de onları fırçaladım diyor. Ondan sonra ve ne diyor? İkaz ettiler. Anladım ki kötü işler yapıyorum diye sesimin soluğumu kestim diyor. Korka korka da namazın sonunu bekledim diyor. Namaz bittikten sonra Efendimiz diyor kim o demiş buraya suçlu suçlu yanına gittim diyor. Yani her türlü cezayı hazır boynu bükük gitmiş benim yarası demiş. Allah aa, annem babam feda olsun diyor. Yani feda olsun beni ne azarladı ne kızdı ne acı söz söyledi diyor. Bu bir ibadettir şöyle şöyle yapılır dedi diyor. E i̇şte bu insan ve bunun gibi. Tabii bunlar normalde delil olmazlar. Bunlar hayatın işte talim ve terbiye kısmında gelen hadiselerdir. Ee, bu nevi şeyler. Eğer e, her biri bize alamet olarak, delil olarak zikredilecek olsaydı elbette daha büyük sıkıntılar çekerdik. Allahu alem ama böyle bir kullanışları var bilesiniz. Peygamber Efendimiz böylece son iki rekatı nereye doğru tamamlıyor? Tekrar ediyorum. Kabe'ye doğru dönerek tamamlıyor. Hicretin ikinci yılında. Hicretten yaklaşık 16-17 ay sonra. Anlaşıldı. Aynı hadise, Beni Harise mescidi var. Uhud'a doğru giderken sol tarafta. Şimdi şehit Hamza yolu değil bir yol güzergahı var ki Peygamber Efendimiz'in Uhud'a gidiş yolu o istikamet. Orada Şeyhayn diye bir tepecik varmış, şey küçük. Onun yanında yapılı mescide Mescidi istirahat deniyor. Beni Hariseh mescidi deniyor. Yani yolun hemen hemen Uhudla Medine'nin ortasında bu caddeden Şehit Hamza Caddesi'nden giderken yolun sol tarafında güzel bir mescit var. O mescidin ilk o zamanda varmış bir mescit. Oraya ikindi namazında bir mümin varıyor. Bakıyor ki o mescittekiler Makdise doğru, Kudüs'e doğru dönerek namaz kılıyorlar, kapıdan onlara sesleniyor. Allah Resulüne ayet indi, Kabe'ye dönülmesini emretti. Yönünüzü Kabe'ye doğru dönün, Resulullah yönünü Kabe'ye doğru dönerek altık namaz kılıyor diye. Aynı cemaat ikindi namazının son iki rekatını Kabe'ye doğru kılıyorlar. Devam ediyorum. Buhari'de de nakleden üçüncü bir hadise var. Bu haber Kuba Mescidine sabah namazında varmıştır. Kubalılarda gelen haber üzerine birinci rekatı mescid Aksa'ya doğru, ikinci rekatı Kabe'ye doğru kılmışlardır. Bize gelen bilgilerde bunun dışında gelme üç tane mescitte ne vaki olmuştur? Aynı namaz içerisinde iki kıbleye birden dönülmüştür. Bunun içerisinde Kıblepeyn Mescidi adı kime nasip olmuştur? Beni Seleme Mescidi'nin adı olmuştur. Neden? Ayet orada nazil olduğu için. Neden? Resulullah orada olduğu için. Diğerlere de bu bilgi yad edile gelmiştir. Beni Harise Mescidi buna ek olarak Kuba'daki hadisede hadis ilminde çok ciddi bir yeri olan hadise olarak tarihe geçmiştir. Bu ne demek? Normalde şahitlikteki kaide nedir? Hakim hızına çıksanız en az iki şahit olacak. Böyledir. Tek kişinin şahadeti yeterli değildir. Ön bilgi verir, araştırmaya sevap olabilir. Ama ne olur? Şahitlik nedir? En az iki şahitle kemal bulur. Onlar da adil olacaklar. Beni Harise Mescidine giden insan ise eğer rivayeti şahitlik olarak alacak olsak olmamalı. Neden? Bir kişi. Ama hadis bir kişiden bile gelse dini bir hakikati haber verdiği için bu insanın dininde Allah'a bağlılığında, adaletinde, İslam'ı yaşayışında bir töhmet yok ise nedir? Delil kabul edilir. Şahitlikten farklı bir hadise kabul edilir. Hazreti Ebubekir Sıddık'tır tek başına şahitliği yeterli değildir. Ama nedir? Dini bir meselede adil olan Hafıza gücü yerinde olan bir insanın rivayeti geçerlidir, bağlayıcıdır. Erkek olsa da, kadın olsa da, köle olsa da, hür olsa da, bağlayıcıdır, geçerlidir ve hüküm ifade eder. Dolayısıyla en canlı örneklerden bir tanesi de bu hadisedir. Neden bu hadisedir? Bir insan haber vermiştir, bütün mescit amel etmiştir, Allah Resulü hayattadır. Neden siz böyle yaptınız? Hani şahit iki olması gerekirdi dememiştir. Dolayısıyla hadiste çok ciddi bir yeri olan bir olaydır. Tamam. Böylece artık yönümüz ner olmuştur? Kıble olmuştur, Kabe olmuştur, Beytullah olmuştur. Oraya doğru dönerek namaz kılıyoruz. Şimdi kıblem Kabe, döndüm Kabe'ye diye niyet ederken kolay niyet ediyoruz ama bakın bunun altından ne bilgiler çıkacak? Bir kabenin içindeysek nereye döneceğiz? Mevlana sebetti kabenin içine girdik. İmama Malik rahimullah diyor ki ben çok fazla zihniniz karışmasın diye e, rivayet başka mezheplerden aktarmak istemiyorum ama bazen bilgiye yardımcı olmaksa lazım fıkıh ufkumuzun da genişlemesi lazım. Onun için zikrediyorum. İmama Malik rahimullah diyor ki kabenin içindeki namaz olmaz diyor. Niye olmaz diyor. Haram Kendini Kabe'ye doğru döndür. Öyle namaz kıl. Kabe'nin içinde olan insan Kabe'nin bir bölümüne yüzünü bir bölümüne sırtını bir bölümüne yanını dönecek diyor. Kabe'yi bütünüyle önüne almayacak, bütünüyle teveccüh etmiş olmayacak diyor. Onun için hem de hürmetten ne yapacak? Kabe'nin dışından Kabe'ye doğru dönerek namaz kalacak. Ebu Hanife Rahimullah ne diyor? Kabe'nin içinde namaz sahihtir, faziletlidir. Mü'min bile bir tarafa dönerek namaz kılabilir. Çünkü o kıblenin aynının içindedir. Kendisinin içindedir. Sadece cemaatle namaz kılacaklarsa herkes her tarafa dönüyor ya iman böyle döndü, cemaatle ona doğru döndü. Yüz yüze bu şekilde olmaz diyor. Yüz yüze dönmemek şartıyla ne yapabilirler? Dolayısıyla namazlarını kılabilirler. İmam'a da takdim edecek, önüne geçecek bir tavır almamalılar diyorlar. Bu şartlara riayetle dört bir tarafa da ne yapılır? Namaz kılınabilir. İmam Şafii Rahimullah da bu kanaatte. Devam ediyoruz. Pekala Kabe'nin tavanında namaz olur mu? Olursa nereye dönmelidir? Kabe'nin tavanında hanefilere göre namaz caizdir. Ancak hürmetsizlik ifade ettiği için mekruhtur. Hürmetsizlik manası taşıyacağı için mekruhtur. Ama caizdir. Çünkü hükmen ne diyoruz biz? Kabe inşallah bahsedeceğim. Sadece kendi işte yaklaşık 14 metre yüksekliktedir. 14 metre ile sınırlı değildir. Yer altına doğru da gökyüzüne doğru da devam eder. Sadece oradaki bina kabe Kıble'yi temsilen oradadır. Maazallah Kabe herhangi bir şekilde yıkılsa biz dine onun bulunduğu yerde manevi bir bina var. Kabul ederiz ve oraya doğru yine dönmeye devam ederiz. Dolayısıyla binanın kendisiyle sınırlı değildir. Sema'ya doğru devam ettiğine inanıyorsak ve yere doğru devam ettiğine inanıyorsak nedir? Kabe yine de üstünde de namaz içindeymiş gibi olur ve insan dört bir tarafa dönerek namaz kılabilir. Kabe'nin üzerine çıkarak namaz kılma olmamıştır ama ezan olmuştur. Bilal radıyallahu anh biliyorsunuz ilk ki ezanını eskiden şey vardı. Cebeli Ebu Kubeyt'in bugünkü sarayların olduğu yerde Bilal mescidi vardı. Beyaz çok güzel bir mescit idi. Bende fotoğrafları halen vardır. Dolayısıyla insanlar Bilal'in oraya çıkarak ezan okuduğunu zannediyorlar. Hayır yani Bilal'in hatırasına yapılmış bir camidir o. Ezanla ilgisi yoktur. Bilal radıyallahu an, Kabe'nin dünün kölesi yerlerde süründürülen insan Kabe'nin üzerine çıkarak ezan okuma şerefine ermiştir. Böyle bir hadise yaşanmıştır. Bir de biliyorsunuz Kabe'nin anahtarına vermek istemeyen yani Osman İbni Ebi Talha kaçmıştır çaresizlikten Kabe'nin damına çıkmıştır ama Hz. Ali de peşinden çıkmış yere de yatırarak kolunu da kıvırarak anahtarı elinden almıştır Efendimiz'e vermiştir Efendimiz bu gördüklerine hiç ses çıkartmamıştır Kabe'ye girmiştir içeride dua etmiştir namaz kıldığına dair rivayet var ise de namaz mı sala oradaki dua manası mı, ekseri ilim dua manasının olduğu söyleniyor Dört bir tarafa dönerek dua etmiştir, şükretmiştir, fetih için Rabbine hamd etmiştir. Sonra Kabe'nin kapısına gelmiştir. Hazreti Ömer rivayet ediyor. kapıda ilk defa duyduğumuz şu ayeti okudu diyor. Kabe'de vahyolunduğu biliniyor. Ayet-i Kerime'nin Estaizu billah İnne Allah'a yakmurukum en tueddül emanati ila ehriha Ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkumu bil adl Allah emanetleri ehlinize vermeyi emrediyor. İnsanlar arasına hükmettiğiniz zamanda adaletle hükmetmeyi emrediyor ayetini okumuştur. Arkasından Peygamber Efendimiz'e yıllar önce de anahtarı vermeyen, şimdi de vermemeye çalışan, çaresizlikten kaçıp dama çıkan, vermemek için tek kişi kaldığı halde mücadele eden Osman'ı yanına çağırıyor. Anahtarı eline sıkıştırıyor, koyuyor. ''Bu anahtarı taşımaya sen eğilsin, Rabbim emaneti ehline verin diye emrediyor.'' diyor. ''Kıyamete kadar sizden bunu alan zalimdir.'' diyor. Osman ne diyeceğini şaşırıyor. ''Yıllar yılı güttüğü davanı bir anda çöküyor. Yıllar yılı husumet beşlediği bir insan bir anda gözünde yükseliyor. Ve bu kelimenin arkasından gözyaşları içinde kelimeyi i şehadet dökülüyor. Bir insan bu kadar mı yüce olur?'' diyor. Ve Osman biliyorsunuz halen Kabe'nin anahtarı bu sülalenin elindedir. Onlar açarlar, onlar kaparlar. Tamam. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz e, ne oluyor? Bu sırada üstüne çıkanları var ama üzerine çıkarıp da namaz kılanı biz bilmiyoruz. Bu hürmetsizlik addedildiği için ama fıkhi bilgi. Şimdi İmamı Malik Rahmetullah olmayan bir şeye hüküm vermekten hoşlanmıyor. Ebu Hanife olma ihtimalle her şeye hüküm vermeyi tercih ediyor. Çünkü yıllar, asırlar sonra bazı düşünülen hadiseler yaşanmaya başlanılıyor. Dolayısıyla fıkhın ufku daha geniş oluyor. E, bu sebeple öyledir. Biz madem ki Kabe'yi yukarı doğru devam ediyor, kabul ediyoruz. E, dolayısıyla üzerindeki namazla içindeki namaz gibidir. Keşi dört bir tarafa dönerek kılabilir. Ancak bu Kabe'ye hürmetsizlik sayıldığı için mekruhtur denilmiştir. Şimdi Kabe'nin ayet-i kerimeye iyi dikkat ediniz. Ayet-i kerime diyor ki, فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i haramın şatır ne demek? Orta demek, yarı demek. Şatır kelimesi tam orta ve ikiye ayıran, hani ekvator gibi ikiye ayıran çizgi, ortası demek, yarısı demek. Nitekim biz ne diyoruz? اَنَّظَافَةُ شَطْرُ الْا۪يمَانِ Nezafet imanın temizlik, imanın yarısıdır diyoruz. Yarı ne çizgi? Bir çizgi, bir hat belirliyor. Pekala yani mescide haramı aldığınızda, ortadan hat çektiğinizde bu Kabe'ye rast geliyor. Tamam. İmam Şafii Rahimullah diyor ki Kabe'nin bizzat kendisine dönülmesini Rabbim emrediyor diyor. Böyle diyor. Ebu Hanife Rahimullah da diyor ki şatır kelimesi zaman zaman cihet taraf, o taraf manasında da kullanıyor. Bunda da diyor cihet manasına kullanılması daha doğrudur diyor. Neden daha doğrudur? Çünkü Cenab-ı Allah bir kişiyi takatının üzerindeki bir şeyle sorumlu tutmaz, icbar etmez, mecbur bırakmaz. Bu ne demek? Nisel olarak söylüyorum. Erzurum'dan Kabe'yi tutturmak. Oturacaksın, haritayı koyacaksın, gönyelerini cetvellerini hazırlayacaksın, Erzurum'daki bulunduğun yeri milimetrik açısını tespit edeceksin, oradan hangi dereceyle Kabe'ye döneceğini bulacaksın, yine de bir milim kaçırsan Kabe'ye varınca kadar kaç kilometre eder o açı ve isabet etmeyebilirsin. Kaç tane caminin, kaç tane mescidin, kaç tane yerin açısı tutabilir? Kırda ama mescidinkin'e tutturdun, kırda bayırda namaz kılıyorsun, olup olmadık yerlerde işte namaz kılmak zorunda kalıyorsun, dağda kılıyorsun, bakıyorsun kıble bulmak için çırpınıyorsun, onlara da gelecek sıra. Ama milimetrik hesabı çok zor bir hadisedir, ciddi bir mühendislik, matematik ve coğrafya ve yer bilgisi icabet tren bir hasrettir. Bunu kaç insan yapabilir? İslam hiçbir insana bu kadar ağır bir meşakkat yüklememiştir. Dolayısıyla bir şey daha tabi delillerin başkası da var. Ne var? Bir tanesinin Beni Harise Mescidi'nde yaşanan Kuba Mescidi'nde yaşanandır. Kube'yi çok dile getirmişler. Kube'nin kıblesini Cibril tayin etmiştir. Dolayısıyla bu açıdan Kube'yi gündeme getirmezler derilde Bir şey daha dinde Beni Seleme Mescidi'ni de gündeme getirmezler. Çünkü orada Allah Resulü vardır. Onlar diyor kıbleyi tarif edebilirler, tayin edebilirler. Ama Beni Harise Mescidi. Allah Resulü yönünüzü kıbleye döndü, döndürün. O dönüyor diye haber verince o şahıs ne yapıyorlar? Kıble tarafına yöneliyorlar. Nereye yöneliyorlar? Güneye yöneliyorlar. Niye Medine çünkü kuzeyde. Pekala, bu insanların yanında Resul yok. Bu insanların yanında Cibril yok. Bu insanlar matematik veya coğrafi bir hesapta pusula kullanmıyorlar, usturlap kullanmıyorlar. Herhangi bir şey kullanmıyorlar. Kendileri karar veriyorlar. Beşer midirler? Beşerdirler. Yanılabilirler mi? Yanılabilirler. Açıyı kaçırabilirler mi? Kaçırabilirler. Peygamber Efendimiz bunları ne yapmamıştır? Zorlamamıştır. Herhangi bir şey söylememiştir. Dolayısıyla nedir? Yüzde yüz tutturmak mümkün değildir. O zaman diyorlar ayetten Murat, o tarafa, o cihete, Kabe'ye doğru dönmektir. Nitekim kalabalığın önüne duran bir insan da Yüzünü kalabalığa doğru dönse veya insanlar yüzünü o insana doğru dönse nedir? Ona doğru döndü denilir. Ama sağda insan vardı, solda vardı. Hepsi milimetrik ona mı rast geliyorlar veya saf düzenini ona mı göre alıyorlar? Hayır. Takatın yettiği sürece insan gücünün kendisini bulduğu sürece ona dönmesi doğru olandır. Ama bu insan her zaman yüzde yüz gerçekleştirebileceği bir hadise değildir. Bunu itibara alı. Almalı cihetini o tarafa Doğru dönmelidir Tabi delillerden birisi daha var Onu da noktalayalım yola devam edelim Delillerden birisi saf tavil Misalidir buna öyle dediği için Uzun saf örneği diyorlar buna Makul peygamber efendimiz Devrinde de Sonraki devirlerde de özellikle İslam cihat ordusunun Saf bağladığı durumlarda Diyelim ki birinci saf 200 metre elinde sahrada Namaz kılınıyor Saf olmuş müminler mücahitler Kâbe'nin eni kaç metre? Yaklaşık 14 metre civarında. Kâbe'nin eni 14 metre civarında, 12, bütün yönleri aşı eşit değildir. Yani küpe benzer kâbe'nin ama dört bir tarafa eşit değildir. Kâbe'nin 14 metre diyelimiz, 14 metreyi hadi ortadaki saflar rast geldi, tam yer döndürü. E sağ taraf ne olacak? Sol taraf ne olacak? Bir şey daha: Emevi Mescidi. Şam'da asıl adıyla Dımaş'taki en enri bir mescittir. Ve hicri birinci asırda yapılmış bir mescittir. Dolayısıyla birçok sahabinin hem hayatta olduğu, tabinin ilim ehlinin de hayatta olduğu bir devrededir. Onda da böyle bir şey cami nedir bugün düşünün. Medine düşününüz. Medine-i düşününüz, Süleymaniye'yi düşününüz, işte Sultanahmet'i düşününüz. Kabe'den ne kadar daha büyük? E sağ taraf ne olacak, sol taraf ne olacak? Tam yüzde yüz kendine isabet ediyor olsa bile. Dolayısıyla takat üstü olduğu için nedir? Asıl olan uzaktaki insanların Kabe cihetine, tarafına dönmesidir. İzah edilince bazı lafızlar, bazı kelimeler bunu zaman zaman söylüyorum. Çok farklı gibi görünür, zıt düşünce gibi görülür. Kendisini uzlaştırmaya kalktığınızda bakarsanız ki söylenen sözler aynı noktaya getiriliyor. Bunu İmam Şafii Rahmetullah bu deliller söylenildiğinde evet diyor yani insanın takatının üzerindedir ama insan ayeti keriye ve tam ortaya dönmeyi emrediyorsa diyor en azından zihnen, niyeten ve kalben tam ortaya dönmeyi kendine hedef seçmelidir diyor. Dolayısıyla buna yapmak isteyen Şafii kardeşlerimizin namazda niyet ederken biraz daha geciktiğini görürsünüz. O da niyetini tamamen Kabe'ye kilitlenmeye yönelik yapılmasını istiyor. Bu bir ihtiyattır, bir tekliftir ama tekrar ediyorum bunun beşer takatının üstünde olduğunu İmam-ı Şafi Rahimullah da kabul ediyor. Kanaati ayetin emrinin kanaati bu olmasına rağmen. Demin bir cümle kullandım. Yine ufkunuz genişlesin, bilginiz genişlesin diye söylemek istiyorum. Mesela zaman zaman söylenilir, iman artar mı eksilir mi şeklinde veya da iman artar mı artmaz mı şeklinde söyleniyor. Ne diyor İmam-ı Şafi? İman artar ve eksilir diyor. Ebu Hanife de diyor ki iman artmaz ve eksilmez. Aslında zıt iki cümle. Pekala bu izdik zıt iki cümle aynı şey midir veya barışır mı? Hem de çok güzel barışıyorlar. <gülüyor> Bir zıt gibi zannediyor. Çok güzel barışıyorlar. Evet iki kanat. Peki şimdi neden nasıl barışırlar? Farklı şeyleri düşünerek söylüyorlar. İfadesi şu. Ebu Hanife sistem sitem yolda soruluyor. Bizim imanımız Resulullah'ın imanıyla, sahabinin imanıyla bir mi? Soru ağır bir soru. Cevap da ağır ama doğru bir cevap. Ne diyor Ebu Hanife? Allah Resulü neye inanıyorsa ben de ona inanıyorum diyor. Sahabi neye inanıyorsa ben de ona inanıyorum diyor. Onun inandığı bir şey. inanmamak insana maazallah imandan çıkarır. O neye inanıyorsa ben de ona inanıyorum diyor. Yani o neyi anlıyor bundan? inanılması gereken 100 tane şey varsa yüzüne de inanıyorum diyor. 99 değildir, 100. Onlar ne inanılması gerekiyorsa inanılıyor. Şimdi hadise böyle denilince İmam Şafii Rahimallah kastımız bizim ondan bu değil diyor. İmanın gücü ha. İmanın o zaman gücü artar, enerjisi artar. Birisi 80 mumluktur, birisi 90 mumluktur, birisi 100 mumluktur. Ama nedir? İmanın ameli aksedişidir, güzel fıtratı, ahlaka tesir edişidir. İman, amel açısından, insanın işlediği hayır, hasenat açısından, insana verdiği güven ve güç açısından artar, eksilir enerji açısından ama adet açısından, inanılması gereken esaslar açısından artmaz ve eksilmez. İki tarafın söylediklerini yan yana getirip izahlarını dinlediğinizde gelip gelip sığdı, aynı noktada buluşuyorlar. Kavga etmiyorlar. Yani niceli, niceli, niceli, niceli. Buyur. Evet niceliği değil. Yani, yani diğer açısından niteliği açısından. E, adedi açısından değil. Dolayısıyla o açıdandır. Bizim ihtilaflar şimdi var. Şimdi çözmüyoruz. Yoksa onlar kolay anlaşıyorlar. Biz büyütmeye çalışıyoruz boşuna. Bizim Süreyya Sırma hocamız anlatmıştı bir defa hala hoşuma gitti hala da anlatıyorum. Diyor aşiretler diyor birbiriyle kavga ederler bizim orada sık sık diyor. Gene diyor aşiret şeyhleri kahvede kavga etmişler, küsüşmüşler. Onlar küsünce de birbirine küsüyor. İki adam birbirine küsüyor, iddialaşıyorlar. Bütün aşiret yüzlerce insan birbiriyle konuşmuyor. Bu durumlarda diyor iş hep niye düşer? Hocalara düşer. Hoca şimdi düşünüyor ne yapayım ne yapayım diye. Kendine göre zihninde kurguluyor. işlerinden ağlardan bir tanesine varıyor diyor ki ağam diyor. Mümin diyor mümine küsturmaz diyor. Bu insan iyi bir insan. Sen de biliyorsun ben de biliyorum diyor. Şimdi şimdi inkar etmeyelim diyor. İddialaştığınız meselede çek, incir çekirdeğini doldurmaz diyor. Sen şöyle de damar tuttu o böyle dedi. Onun damarı senin damarın tuttu. Şöyle dediniz bunlar doğru değil diyor. Bak siz konuşmuyorsunuz. İki kabile birbirle aşiret insanları birbirle konuşmuyor. Dolayısıyla mü'min mü'mine üç günden fazla küstürmez. Sizin hiç küstürmamanız lazım. Siz küstürünce yüzler küstürüyor. Yüzde insan o kadar insanın vebali size gelir diyor. Aa dinlüğü dinlüğü hoca vallahi doğru söylersin diyor. Gelsin de barışak. Şimdi barışacak ama gelsin barışak kendi gitmeyecek. Şimdi hoca öbürüne gidiyor. Aynı derdi ona anlatıyor. O da diyor hoca doğru söylersin gelsin barışak. Hocanın muradı hasıl olmuyor. Kimse gitmeye niyetli değil herkes gelsin istiyor. Hoca biraz bakıyor kıpırdamaya niyetleri yok ondan şey yapıyor iki köyün arasını ölçtürüyor. Köyün ortasına bir maza koyuyor. Bir sandalye buraya koyuyor bir sandalye buraya İkiniz de diyor oraya geleceksiniz. Şimdi geliyorlar ilerden öbür ağanın geldiğini görüyor ya çağırıyor kendi çocuklarını şeyden bir tanesini diyor buraya bir sandalye getirin 100 metre ileriye oturuyor. Önce o gelecek sonra bu gelecek masaya kim önce gelecek? O öyle yapınca o, öbür ağada bir sandalye çağırıyor. O oraya oturuyor. O da oraya oturuyor. Hoca gene kalıyor ortada gariban. Hoca ne yapayım diye şimdi düşünüyor. İçinden daha yumuşak bulduğuna gidiyor. Varıyor yanına. Aa diyor sana bir şey söyleyeceğim diyor. Doğru söyle diyor. Sen bilgili bir insansın. Söyle hoca diyor. Sen güzel laflar söylüyorsun diyor. Söyle. Doğru söyle diyor. Musa mı Firavun'un ayağına gitti diyor. Firavun'un Musa'nın. Adam he Allah diyor Musa Firavun'un ayağına gitti Musa sen ol diyor ayağına sen git diyor ecide sen kazan diyor bu daha doğru değil mi valla hoca diyor doğru söylersin ben gideceğim diyor kalkıyor bir ağanın yanına varıyor 3-5 metre kalıyor oradan sesleniyor ey Firavun ayağa kalk Musa geliyor <gülüyor> şimdi kendi kendimize sıkın diye kendimiz çıkarıyoruz Feragat etmeyeceğiz. Sonuna kadar gitmeyeceğiz. Birçok ihtilafın sebebinde bu yatıyor. Yoksa bilgili adamlar nezdinde değil. Bu halen cemiyetimiz içerisinde ne yazık ki devam ediyor. O açıdan da ıslah-ı beyin bugün dersimizde de son derece önemlidir. Cenab-ı Allah'ın bir emri celilidir. Kırık kalpleri aile içerisinde, aşiretler arasında... İnsanlar arasında, müminler arasında, cemaatler arasında, idarecilerle idare edilenler arasındaki kırık kalpleri ve ulaşmayan sesleri ulaştıracak ıslah-ı zatil beyin cemaatine ve cemiyetine bugün modalaşlı biraz da platformuna gerçekten ihtiyaç var. Evet. Geldik oradan dolayısıyla buraya. Tabi Kabe yukarı doğru devam eder dedik. Aşağı doğru da devam eder dedik. Bu sayededir ki dünyanın yüksek yerlerinde, alçak yerlerinde bulunan insanlar da ne yapıyorlar? Hep Kabe'ye doğru dönerek namaz kılabiliyorlar. Yoksa mesela Erzurum 2000 metrenin üzerinde bir yer, orada bulunan veya Ağrı tepesinde bulunan, herhangi bir yerde yüksekte bulunan bir insan, hatta Hıra'da bulunan insan, Cebel-i Ebu Kubeys'te bulunan insan nedir? Kabe'ye doğru dönüp de namaz kılamazdı çünkü ciheti ona rast gelmezdi. Dolayısıyla Kabe'ye doğru dönerek namaz kılabiliyor. Böyledir. Uzakta olan insanların da hep hükmü böyledir. Pekala burada bitmedi. Bir şey daha gündeme geliyor. Ne gündeme geliyor? Şöyle ben takılıyordum biraz. Urfa'da öyle ama en çok 40 dereceli meridyen geçer. Nereden? Kabe'den. Mekke'den 40 dereceli meridyen Mekke'den geçer. Aynı 40 dereceli meridyen ben takılıyorum. Ben Trabzonluyum biliyorsunuz. Trabzon'dan da geçer. Trabzon mübarek şehirdeydi. <gülüyor> Şimdi Karadenizler duymasın diye de takılıyorum arkasından. Şunu, şunun için. Şimdi 40 dereceli meridyen geçiyor ve tur atıyor. Başka yerlerde de geçerli ama bu izah kolay için onu söylüyorum. Pekala. Güney'e doğru 40 derece tam Trabzon tam güneye döner. 40 dereceli meridyen üzerinde bulunan bir insan, güneye, tam güneye döndüğünde Kabe'ye dönüyor. Tamam. Tam kuzeye döndüğünde de Kabe'ye döner. Niye? Arkadan dolaşır. Kabe'ye döner gene. Bu durumda ne olacak? Trabzonlar duymasın, tersine dönüp namaz kılabilirler. Şey Nedir hüküm? Yakın mesafeden dönmek zorundadır. Yakın olandan döner, uzaktan döremez. İki tarafın eşit olduğu yerler genellikle hep denizler arası geliyor. Ne hikmetse ama eşit oluran bir noktada insan bulunsa iki tarafa da döner. Endonezya'da ada serpili adalarda böyle yerler olduğu bilinir. Endonezya kaç bin adanın üzerine kurulu bir devlettir. Dolayısıyla bu adaların bir bölümü Pasifik'e doğrudur. İki taraftan da doğuya da ve batıya da dönenebilecek adalar olduğu biliniyor. İncelemeye gitmek lazım. İnsan yaşamadan yüzde yüz bazen karar veremiyor. Geçen Avustralya'nın doğusunda bir ada. Ee, genellikle Google'da da haritalarda da görülüyormuş. Aradılar aradılar adayı bulamadılar. Öyle bir ada yokmuş me meğersem. Yani haritacının birisi oraya çizdi bir ada. Cıngar çıkmış. Arıyorlar arıyorlar adayı bulamıyorlar. Ama gelen bilgiler öyle olduğunu gösteriyor. Doğudan da batıdan da eşit uzaklıktaysa İki tarafa dönebilir. Hatta adanın bir tanesi bu taraftan yakınsa doğuya doğru dönebilir. Öbürü batıya doğru dönebilir. Öyle yaşanır. Evet. Bizde bir de kıble güneyle özleşmiştir. Bu kuzeydeki ülkeler için geçerli. Yemen kuzeye doğru dönüyor. Orada da kıble kuzeyde. Sudan ve benzeri Afrika ülkeleri nereye doğru dönerek kılıyor? Doğuya doğru dönerek kılıyor. Nedir? Endonezya ve benzeri Hindistanlılar ne tarafa doğru dönerek kılıyorlar? batıya doğru dönerek kılıyorlar. Yani biz genellikle güneyle o kadar özleşmiş ki kitap yazıyor hocaefendi. Arafattaki Mescidi Nemire'nin güney tarafı Arafat sınırlarının dışındadır diyor. Aynen olduğu için bu bir kitapta yok, birkaç kitapta var. Eğer Arafattaki Mescidi Nemire'nin evet kıble tarafı mescide Arafat sınırlarının dışında Urene vadisindedir. Bu yüzden diğer adı da mescidin Mescidi Uran'dır. Neden Urane Vadisi'nde kalıyor veya Arafat'ın dışında? Efendimiz namaz kıldırırken de öyle. Yani cemaatin bir bölümü Urane Vadisi'nde bir bölümü Arafat'ta kalmıştır. O yüzden namaz kılındıktan sonra bir de kıble tarafı Resulullah'ın bulunduğu taraf Arafat'ın dışındadır. Dolayısıyla ne diyor kaynaklarımız? Arafat'taki vak vakfe öğle ile ikindi namazının cem ederek kılınışından sonra başlar diyorlar. Çünkü kılındıktan sonra yani insanlar... Ne yapıyorlar? İçeriye geçiyorlar ve vakfa ondan sonra devam ediyor. Şimdi bunu ifade için ne diyorlar? Mescid-i Nemire'nin güney tarafı Arafat sınırının dışındadır diyorlar. Ama Arafat'taki insanlar güneye doğru kıblesi güney taraf değil. Kıblesi batı taraf. Biz de kıble ile güney kelimesi özdeştiği için hep sık sık böyle kullanıyoruz. Bir de Medine'ye giriyoruz. Medine'nin kıblesi de güney. Aynı sıkıntıyı o yüzden dolayı çekiyoruz. Bu dünyanın neresinde olsa olsun takıldım ben sadece 40 dereceli meridyen üzerinde değil doğuya batıya da insan tam zıt istikamete dönse aynı açı iki tarafı da yakalabilir ama tekrar diyorum, bu konudaki ölçü nedir? Yakın istikametten Kabe'ye dönüştür. Kabe'nin dünyanın arkasındaki iz düşümüne düşsek o zaman her tarafa doğru dönme hakkının sahibiz. Oraya kadar gide, gidersek yine bildiğim kadarıyla denize rast geliyor. Tamam Geriye bir şey daha kaldı. Kıbleyle istikamıyla ilgili olarak. Pekala. Evimizde ne yapıyoruz? Kıbleyi tespit ediyoruz. Yine camilerde belli. Kıra gittik ne olacak? Yeni bir eve taşındık ne olacak? İlk önce birinci prensip nedir? Vardığımız yerde Müslümanlar varsa, namaz kılan insanlar varsa buranın kıblesi nedir diye onlara soracağız. İkincisi, kendi bilgilerimizle kıbleyi tayin etmeye çalıştılar. Rastgele durmayacağız. Buna ne deniyor? Taharri. Taharri vaciptir. Yapacağız. Yapmak zorundayız. O olmadan olmaz. İnsanlara, müminlere sormak bir taharriyidir. Güneşin durumuna bakarak değerlendirmek bir taharriyidir. Bunun başka çeşitleri de var. Bulunduğunuz coğrafi duruma göre. Ağaçların yosunlarını falan söylemiyorum çünkü yosunlar güneşin vurmadığı tarafta biter. Daha çok ağacın kuzeyinde biter. Ama ağacın güneyi de doğusu da önüne ağaçlar, kayalar geliyorsa, düşüyorsa orada da yosun biter. Ormanın dilinden iyi anlayan insan lazım. Bir iki ağacın yosununa bakarak işin içinden çıkamaz. Karıncalar genellikle yuvaların kapılarını güneye yaparlar. Bu da çok net değil. Dolayısıyla evet böyledir ama... Yanlış bize sevk edebilir. Kısaca tabiatın birini çok iyi bilmesi lazım. Ama başka deliller olmaz mı? Birçok delil var. Ne gibi basit bir ise Gezmeye Karadeniz kıyısına gittiyseniz Karadeniz karanın kuzeyindedir. Siz Karadeniz'e sırtınızı dönerseniz güneye dönme ihtimaliniz daha yükselir. Ben memleketteyken namaz kılarken çocuğuz namaz kılıyoruz ya oğlum yönünü denize dönmüşün derlerdi. Ben çocukluk dünyamda denize doğru namaz kılmaz anlayışı kalmış kafamda. Ama yönü denize dönmek bizde kıbleye sırt dönmek demektir. Yıllar sonra 12 yaşlarında Antalya'ya taşındık. Antalya'da herkes denize doğru dönüyor. <gülüyor> Dünya karıştı. Ama meselası deniz daha meselesi değilmiş. Mesele kıble meseleymiş. Akdeniz kıyısındaysanız eğer denizi, denizi ön tarafınıza alırsanız kıbleye istikametiniz, ihtimaliniz, yönelişiniz daha yükselir. Burun gibi bulunduğunuz İstanbul nedir? Tam kuzeyde değildir. Hafif batıya doğru kaydığı için siz de dönerken ne yapacaksınız? Güneyden hafif güneydoğuya doğru döneceksiniz. Yönünüzü ona göre tayin edeceksiniz. Ay'a bakacaksınız. Ay doğuda mı batıda mı onu tayin edeceksiniz. Sonra oradan güneyi, güneyden hafif doğuyu tayin edeceksiniz. Kısaca ayı, güneşi, yıldızları ki kutup yıldızı asıl bildiğiniz ne ne varsa ön bilgilerinizi, harita bilgilerinizi, denizleri, coğrafyanızı ne kullanacaksınız? Bir araştırma yapacaksınız. Bunu bir, sizden daha iyi bilen varsa onunla. Hayır, siz yalnızsınız veya sizden iyi bilen yoksa bütün bilgileri dökeceksiniz ortaya. Şu anda sadece zikrediyorum. Bazı orijinal sorular var. Bir tanesi orijinal sorulardan bir tanesi de bu. Bir arkadaş grubu var sarı yerde sarı yerde bir araya geliyorlar. Kafaları derste bir şeye takıldı mıydı? Telefonu açıyorlar. Hocam bir noktada takıldık. Bu nedir? Şimdi bunlar bir yerden geliyorlar. Oradan bana telefon ediyorlar. Yolda konaklamışlar. Denizli'sinde konaklamışlar. Hocam biz bilinen nereden geliyoruz. Burada akşam namazı için konakladık kıblenin tarafta. Dedim buraya gelirseniz ben size kıbleyi göstereceğim. Şimdi bir taraftan odadayım bir taraftan da konuşurken ilerlerken cama doğru vardım baktım hilal görünüyor. Ayın yeni hilali. Hilal ne tarafta olur? Batı tarafta olur. Dedim adı Mustafa. Şimdi dedim başını kaldır dedim. Hava berrak. Büyük ihtimalle görüyorsun. Ayı görüyor musun dedim. Görüyorum hocam. Dedim sağ omuzunu aya doğru dön. Döndüm hocam dedi. Ay dedim batıda. Sağ tarafın batı. Sol tarafın doğu. Ön tarafın güney. Tamam. Şimdi dedim, durdun mu o şekilde durdum. Biraz daha doğuya doğru, sola doğru dön dedim. 15 derecelik bir açı yap ya yaklaşık şöyle yaptım dedi. Tam kıble orası dedim. Göl şimdi namazını. Telefonu kapatmadan vallaha da buldu diyor. billah da buldu. <gülüyor> şimdi ne, ne oluyor? Kendi bilgini bulabileceğini, eline ne geçsin onu kullanıyorsun. Güneş varsa güneşi yoksa şeyi kısaca kullanacaksın kıble tayip. Buna tek tekrar ediyorum. Buna ne diyoruz? Taharri diyoruz. Taharri yapmadan namaz kılınması doğru değildir. Eğer siz rastgele başlamışsanız namazı bitirirseniz bu sayılıyor. Ama namazın sırasında bir tanesi dese ki durdun kıble iyi ki tayin etmişin doğru dese sen de düşündün ve sen hiç böyle zannederek rastgele durdun namazı ihale etmen gerekir. Anlaşıldı? Araştırarak durdun yanlış durdun düzeltebilirsin. Anlaşıldı? Araştırarak durdun, yalnız durdurdun, düzeltebilirsin yönünü kıbleye doğru. Namazı araştırarak durdun, namazı bitirdin, iade etmezsin bir daha. Yanlış oldu ortaya çıktı. Kısaca bizden bu araştırma isteniyor. Salla pati mi diyeyim, ne diyeyim yani ifade rastgele bir namaz istenmiyor. Anlaşıldı? Bir şey daha bu noktada belki ikaz edici. Bir de Nedir? Peygamber Efendimiz binekte nafile namaz çok kılmıştır. Farz namaz kıldığına dair bize hiçbir rivayet gelmiyor. Sorularınızı biliyorum ama gene de söylemek zorundayım. Şöyle Eğer binek gibi bugün otobüs gibi ve benzerlerdeki farz namazların kılınmasını çok doğru bulmuyorum. Te ediyorum. Eğer namaz kılınacaksa başlangıçta kıbleye dönülür. Ondan sonra otobüs ne tarafa dönüyorsa veya binek ne tarafa dönüyorsa o tarafa doğru kılınır. Çünkü namaz içerisinde sık sık yön değiştirme, o virajda böyle döneceksin, bu virajda şöyle döneceksin, bu şekilde olmaz. Gemilerde ise gemi ve uçaklarda ise olur. Neden? Gemi ve uçaklar aniden yön değiştirme yapmazlar. Yani yön değiştirme için geniş bir açı çizmeleri lazım. Bu geniş açı namazdaki huzursuz etmeyecek kadar. Uygun bir açıdır ve namazdaki insan gemi yön değiştirdiği zamanda, rota değiştirdiği zamanda veya değiştirmeye çalışırken de kıbreyi uçak da öyledir, yakalarlar. Mümkün mertebede düz hatta giderken doğru olan namaza başlanmasıdır. E, bu da ayrı bir bilgi olarak dağcıklarda yer edilmelidir. Bakınız demek ki bir kıbleye biz diyor istikbali kıble vakit niyet diyor duruyorduk. Bir kıble meselesinin içerisinden kaç tane neler çıktı, neler bir araya geldi. Bunları hep birlikte değerlendirmekte de fayda var. Yine son diyoruz ama bir cümle daha söyleyeyim. Belki takvimlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kıble saati diye takvimde bir saat var. Özellikle Diyanet takvimleri bunu koyuyorlar. İyi bir şey. Bazı takvim, başka takvimlerde de var. Kıble saati şu demek. Yani bugün evlerinizin, iş yerlerinizin bulunduğunuz yerlerin kıblesini tayin etmek istiyorsanız hatta İstanbul ve benzeri pikniğe gitmişseniz ve benzeri en iyi, en net saatlerden birisidir. Misal olarak söylüyorum. Çok net bilmiyorum ama şu günlerde yaklaşık 10'u 5 geçe veya 7 geçe gibi o civarlarda olması lazım. O saatte ne demektir? Güneş tam kıblenizde demektir. Bulunduğunuz yerin kıblesinde İstanbullunun saat 10'u 5 geçe veya 7 geçe güneş tam kıblesinde demektir. Bu güne mevsime göre değişir. Yani yapa değişir. Yaz, kış diye değişir. Ama bilim bilim her günün kıble saati takvimlerde vardır. Eğer bir takvimde kıble saati yazıyor ise evinizin kıblesini tam tayin edememişseniz o saatte çıkarak güneşin evinizin ne tarafta olduğuna bakarsanız ne olur? Kıble evinizin net kıblesini bulmuş olursunuz. Yerine göre bu, bugünün belki pusulasından çünkü pusula e, kuzeyi güneyi gösterir de tam kıbleyi göstermez. E, onun açısı İstanbul yaklaşık 23 derecelik bir açıdır bildiğim kadarıyla. Ama tekrar ediyorum bu daha pratik, daha kolay, daha nettir eğer o saati unutmazsanız. Dolayısıyla kıbleyi saati ile de kıblenizi tayin edebilirsiniz. Harita üzerinden ölçülmüş bilgilerdir. İyi de bilgilerdir. Yardımcı da bilgilerdir. Tamam. Şimdi kıbleyi dolayısıyla ne yaptık? Tayin ettik. Geriye ne, ne kaldı? Artık ni niyet. Öyle mi? Vakti işlemiştik değil mi? İşledik. Şimdi niyet kaldı. Şimdi ilk önce şunu diyelim. Peygamber Efendimiz'in namazdaki niyeti, daha önce bir vesile namazdaki niyeti <gülüyor> dil ile yaptığına dair bize bir bilgi gelmiyor. Tamam. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz dil ile yaptı mı yapmadı da diyemiyoruz. Buna dair de bir bilgi gelmiyor. Anlaşıldı. Bu yüzden bu Özellikle selefi geçinen kardeşlerimiz, e, öyle diyeyim, biraz da içimde sitem olduğu için söylüyorum. E, namaza niyet etmek mekruhtur ifadesini kullanıyorlar. Caizliyimdir, mekruhtur deseler gene içim yanmayacak. Bidat dili de çok söylüyorlar. En çok kullandıkları kelime bidattir kelimesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz umriye niyeti diliyle yapmıştır aleni yapmıştır, insanlar duysun diye. Tamam. Peygamber Efendimiz'in umre niyeti, dil ile açık ve yüksek ses ile var. Efendimiz'in hacca niyeti de var. Hac ve umre de bir ibadettir. Tamam. Onun niyeti, dil ile yapılıyorsa, diğer ibadetlerin de niyetinin dil ile yapılması İslam'ın ruhuna aykırı değildir. Bir kere oradan başlayalım. Onlar biddat değilse, insanın zihnindeki bilgiyi derleyip, toplayıp, odaklanarak diline dökme ifadesi, insanın zihnindeki düşünceleri de net hale getiriyor ise, aynı şey namaz içinde geçerlidir, aynı şey oruç içinde geçerlidir. Tamam mı? Dolayısıyla kaynaklarımıza baktığınızda size ilk önce niyetle ilgili şunu söyleyecektir. Niyetin asıl mekanı kalptir. Yani ben şu anda hangi namazı kılıyorum bunu bilmeliyim. Kalbim buna azmetmeli. Arkasından da şunu söyleyecekler. Bunu dil ile ifade müstehaptır. Çünkü tekrar ediyorum. Beyindeki... Bilgiyi, düşünceyi tek noktaya toplayıcıdır, odaklandırıcıdır. Efendimiz haçta bunu herkes duysun, nasıl niyet edildiğini bilsin diye niyet etmiştir. Umre niyet etmiştir. Namaz için asıl kalp olmakla beraber, asıl düşünce olmakla beraber nedir? Dil ile niyette caizdir, müstehaptır, yardımcıdır, destekçidir. Pekala bir insan diliyle ifade etmese de kalben dese ki ben şu anda öğle namazının farzına duruyorum. Bu caiz midir? Evet caizdir. Ama öbürü tamamlayıcıdır. Şimdi bir şey daha. Bazen biz niyetlere aşırı bilgiler yüklüyoruz. Bu çok doğru değildir. İhtiyaç da yok. Ne gibi? Ne gibi? Niyet ettim dört tekbirli cenaze namazını başka ne diyorlardı unuttum. Cenaze namazını kılmaya uydum. Yok. Kılmaya. Meyyit için duaya. Meyyit için duaya uydum hazı olan imama. Döndüm kıbleye. Kıblem Kabe'ye. Sırı sıralayıp gidiyoruz artık. Şimdi bunlara, niyet, niyet, bunlara ihtiyaç yok. Niyet ettim dokuz tekbirli iki rekatlık bayram namazını kılmaya. Dokuz tekbir nereden çıktı ben hala çözemedim. Yani cevayet tekbiri üç birinde vardı. Üç birinde altı. Geriye kalan da namazın kendi tekbiri. Ya rükû secdeyi de ekle ya onları da söyleme. Tekbirini söylemek zorunda değilsin. Rekatını söylemek zorunda değilsin. E, dolayısıyla bunları yapmaya Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya de. Vacip olanı da deme. Vacip bayram çok doğru değildir. Niye doğru değildir? Bunu şunun için edeben, ilmi edep olarak doğru değildir. Yani ben yanlıştır derken yüzde yüz yanlıştır. Olmaz demek istemiyorum ama ilmi edep şu demek. Biz bunun vacip olduğu kanaatindeyiz. Hanefiler olarak. İmam-ı Şafii rahim Mesela sünnet olduğu müekked olduğu kanaatinde. Yani Cenab-ı Allah bunu ya sünnet kabul ediyor ya vacip kabul ediyor. Allah katında bunun hükmü bir. Biz vacip müsünnet mi diye tereddüt eden veya farklı kanaat beyan eden beşer. O da doğru olabilir, biz de doğru olabiliriz. Vallahu alem. Ama eda edersek Allah katındaki hükmü bir. Yani haşa Cenab-ı Allah ben vacip kabul ediyorum, sen de kabul et deme yetkisine sahip değiliz. Bu duyguyla da söylemiyoruz. Ama şu duyguyla söylüyoruz. Yani ben bunu vacip olarak biliyor öyle kılıyorum demek istiyoruz ama ilmi edep. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya bu yeterlidir. Gerisine ilave ve ek bilgilere de lüzum yoktur. Doğru değildir. Namazın dörtte katlı olduğunu söylemek zorunda değilsin. Tekbir sayısını söylemek zorunda değilsin. İmam olanın niyetinde bir farklılık var mı? İmam olanın, geleceğim gel, geleceğim. Yani imama daha sonra gelmedi, cemaati bir... bir... Dolayısıyla nedir nedir? Ek bilgileri, rekatlerini, namazda ne okuyacağını şunu bunu söylemek zorunda değilsin. Öyle. Bir bilgi daha burada. Farz namazlarda niyet tayin şartı vardır. Özellikle Hanefilerde farz namazda niyet tayin şartı vardır. Yani ben sabah namazının farzını kılıyorum bunu bileceğim. Kalben de bileceğim, dilimle de ifade edersen doğru olandır dedik. Öğle namazının farz olduğunu bileceğim. Öğle namazını akşam veya yatsı namazı zannederek kılamam. Öğle namazını ikindi zannederek kılamam. Öğlenin örü olduğunu bilerek kılacağım. İkindinin ikindi namazı olduğunu bilerek kılacağım. Akşamın farzının akşamın farz olduğunu bilerek kılacağım. Yatsının farzının cuma'nın cuma olduğunu bilerek kılacağım. Anlaşıldı? Kalp bir farklı ifade. Bir farklı ifade kalp, itibar kalbedir. Evet. Tekrar ediyorum şimdi. Gerçekten. Sünnet namazlarda niyet tayin şartı yoktur. Anlaşıldı? Çünkü sünnet namazı biz Allah rızası için kılıyoruz. Dilimiz farklı şey söylese de hatta aklımızda o anda diyelim ki ikindi namazı zannetsek biz öğlenin sünnetini kılarken yine de ne vardır? Bunda sahihtir. Çünkü orada asıl olması belli bir üzerimize yazılmış namazı değil. Allah rızası için kılınmış namazı ifade eder. Biz niyete nasıl yaparsak yapalım o namaz üzerimize farma olmadan Allah rızası için kılınmış bir iki rekattır. Dört rekattır ve bu böylece kabul olunur. Anlaşıldı ama farz namazlarda niyet tayin şartı vardır. Bunu şöyle bir bilgiyi de getiriyor. Hani deniyor ya kaza namazı olanlar hem nafileye niyet etsin sünnete hem de kazaya olmaz. Neden olmaz? Faz niyette niyet tayin şartı vardır. Anlaşıldı. O başka bir namaz manasına gelmez. Sünnet kıl ayrıca kılacaksın. Bunu daha önce sö söyledim. Yani bununla ilgili hükmü. Yeri gelince yine paylaşırız. Netice itibariyle. Ama farz namaz farz namazdır. Bir başka namaz manasına gelmez. Ama mesela tahiyetül mescit manasına gelir. Mescide girdin. Girişli namazla giriş yaparsan o mesciden hakkı namazla başlanılmasıdır, yerine gelmiştir. Bu farklı bir boyuttur. Aynı namazın hem sünnet manasına gelmesi, hem de farz namaz manasına gelmesi ayrı bir boyuttur. Tekrar ediyorum, farz namazlarda niyet, tayin, şartı vardır. Nokta. Anlaşıldı. Şimdi cemaati bitirdik. Şimdi geldik imama. Bir kere sert imama. Uyarken nasıl falan imama uydum diye niyet ediyorsa ki etmesi lazım. Neden etmesi lazım? Çünkü imamın kıraatı bizi bağlıyor. Namazımızı onun namazına bağlamamız lazım ki bir bütün olalım. Aynı şekilde imam da cemaate imamete daima niyetli olmalıdır. Bu fıtraten bilgi olarak günümüzde biraz tartışılır ama bilgi olarak bir insan kendisine Tabi olan in insanlara daima imamlık yapabileceği için mescitte namaz kılan, yanlı başına namaz kılan insan da bu duyguyla namaza durmalı. Gelip birisi ona farz kılarken uyabilmeli. Anlaşıldı? Ancak bu uymada kadınlar her zaman birinemediği için camide imama kadınların da olduğu ve uyduğu bilgisi imama ulaşmalı. İmam da niyet ederken hem cemaate hem de kadınların kendine hepsini birden imamete Niyet etmelidir. Eğer camisi bu şekilde herkesin geldiği, herkesin girdiği bir cami ise böyle bir niyeti daima zihninde hazır tutmalıdır. Dolayısıyla insanlar ona uyusunda namaz kılabilsin. Bilmediği kadın gelip de nadiren olduğu bilinmeyen bir camide ise kadın Hissettirmeden, bilgisi olmadan imama uyarak namaz kılamaz, namazı bağlanmış olmaz. Çünkü imam genellikle peşine kadın da duracağını hissetmediği için, bilmediği için, o camide böyle şey yaşanmadığı için bu doğru değildir. Kaynaklarımızda gelen bilgi bize böyledir. Dolayısıyla bunun haberdar edilmesi ve imameti de bu şekilde yapması gerekir. Evet Oğuz. Şö, şöyle şö, şöyle demez değerlendirmesi lazım. Yani cemaat ima, imama uyarken şöyle der biliyorsunuz niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılmaya uydum hazır olan imama dedik. İmam ne diyor? Niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılmaya ve bana tabi olanlara olanlar derken kadınları da düşürerek derse problem yok. Arapça kullanıyorsa ayrı sıyga ama Türkçe'de ayrı bir sıyga yok biliyorsunuz. Yani kadın erkek için Arapça damı var. Şimdi cenaze namazında ne deniyor? Er kişi niyetine deniyor. Niyette er kişi önemli değildir. Bağırılan tekrar ediyorum. Niyette er kişi önemli değildir. Millet er kişi niyetine diyor. Buradan de bizim ne er diyor albaydı diyor bağırıyor. Şimdi hedef, <gülüyor> hedef öyle değil. Yani niyette bir cenazenin kadın mı olması erkek mi olması önemlidir ama niyet açısından önemli değildir. Nerede önemlidir? Dua sırasında önemlidir. Niye? Arapça dua edilirken Allahümme firli hayyine ve meyitine diye geliyorsun. Allahümme inkânet muhsineten fezit fi ihsaniye diyorsun kadınsa. Ya Rab bu de dua ederken öyle bu kadıncağız diyorsun. Hayırlıysa, iyi bir insansa iyiliğini bereketlendir ziyadeyle. Hatalarını affeyle derken kadın zıyıkası kullanıyorsun. Erkezse inkâne muhsinen fezit fîhsânih diyorsun. Dolayısıyla asıl duada lazım o şey. Bunun gibi ilk dil arasında fark ediyor ama tekrar ediyorum imam bana tabi olana imam olmaya derken olanlara kadın da zihninde varsa olur. Ayrıca dile getirmek zorunda değildir. Ama dile getirirse onu da daha doğru bir davranış belki olur. İhtiyatlı olmalı. Böyle demeli. Tamam Cevap. Niyette zaten bir değişiklik yok. <gülüyor> evet. Niyet otluğum Hanefi olan imama demez yani. <gülüyor> Şafii olan imama demez. Ee, ancak e, şöyle şöyledir. Yani genel kaide e, şudur. Diğer üç mezhepte. Üç mezhep derken şunu kastırıyorum. Şafii'lerde, Maliki'lerde ve Hanbeli'lerde prensip şudur. İtibar mezhebin imamınadır ve dolayısıyla dört mezhep birbirine uyabilir. Hak mezhepler birbirine uyabilir. Bununla ilgili Hanefilerde de aynı halk mezheplerin birbirlerine uymasında mani yoktur. Ancak hem şöyle bir ek geliyor. Ancak imam o namazı bizim mezhebimize göre sahih olmayacak bir şekilde kıldırıyorsa diye bir kayıt gelir. Bu, bu kayıt yani misal olarak söylüyorum. Biz gider bir şafi imama uyarız. Önceden abdesi bize göre mi ona da değerlendirmeyiz, hesap etmeyiz. Ama misal olarak söylüyorum burnundan kan akarken işte burnunu pamukla tıkıyor ve sonra namaz kılıyorsa o zaman uyamayız. Böyle açık, bize göre namazı sahih olmayacak bir şekilde kıldırmıyor ise dört mezhebin, dört mezhepte de birbirine uyarak namaz kılmasında hiçbir sakınca, hiçbir mahsur yoktur. Anlaşıldı? Misal olarak söylüyorum sabah namazını kılıyoruz. Sabah namazını bize kıldıran kim? Şafii bir imam. Kunuta başladı. O kunut bizde yoktur. Ama ne olur? Onlar kunut yaparken biz ellerimizi salarak bekleriz. Kunut bitip rüküye gidilince onlarla beraber rüküye gideriz. Bu bizim namazımıza zarar verir mi? Hayır vermez. Namazı bozacak derecede namazın yapısından içinden olmayan bir şey yapılırsa ancak o zaman terk ederiz. Yani onun dışında namazda ruh olarak dua vardır. Neyde var? Tahiyyette var. Şunda var. Belki o yeri bize uygun değildir. Çünkü bizde nesh edilmiştir. onlardan da nesh Allah Resulü bunu yaptıysa ki var, var adlayışıdır. Biz yine onlara uyarız. En büyük ayrılıklardan bir tanesi aramızda bu. Buna rağmen. Buyur. El kaldırıp dua el kaldır. Biz dua el kaldırıp dua etse namaz bozulur mu? Yani namaza zarar Sevil sevilseyicisinin gerek C kanaati vardır. Ama Seyir Seyircisi'ni gerektirse bile namazı yine bozmaz biliyorsunuz. Ama doğru olan yapmamasıdır. Gelen bilgilerde bize böylecedir. Tamam? Bak <gülüyor> Seyircisi yapamazsınız. Seyir Seyircisi yapamazsınız bağlıyken. Yani, dolayısıyla el kaldırmamalısınız onlarla beraber. olan budur. Yoksa imamı bırakıp da Hanefi mezhebinde Seyir Seyircisi ayrıca yapamazsınız. Öyle. <gülüyor> Sonuna kadar bağlı <gülüyor> kalacaksınız. Ö öyledir. Neydi bir şey vardı? Hocam ben e, imamın e, nasıl telaffuz edeceğini e, kendiniz tekrar edebilir misiniz? Türkçe olarak mı? Türkçe, ya, Türkçe, Türkçe olarak. Yani. Şey, şey, ya, ha, niyet ettim Allah rızası için misal olarak sabah namazının farzını kılmaya ve bana tabi olan insanlara cemaate imam olmaya diyorsunuz. Bu kadar. Neveytu an usalliya lillahi taala salatel al-fajr wa an an amm al Ve ne imamun limen yu'tam diye. Birkaç te türlü şey var. Şimdi şu var. Bu manayı ve bu muradı ifade edeceksiniz. Demin tekrar ettiğim bir şey vardı Allah Resulü'nden. Şeydeki gibi Neveytu al-hacca ve al-umrata. فَيَسْسِرْهُمَا ve وَتَقَبَّلْهُمَا minni gibi bize kalıp bir ifade gelmiyor. Ama neveytu en usalliye lillahi Taala salatel zuhri şeklinde en kısa, en kestirme, en net ve arkasından imameti ifade eden ve ana imamun mesela hal gibi ve ana imamun limen ye'temme bihi şeklindeki vurgu yapabilir misin? Yapabilirsin. Evet. Tamam mı? Türkçesi biraz daha şey var. Bana uyanlara imam olmaya şeklindeki vurgu daha basit, daha rahat geliyor. Ama Arapça olarak dili alışmış kardeşimiz varsa ve böyle de varsa evet öyle. Niyetle aklımda bir şey daha vardı. Kaçtı ama zihninizde var mı? Gelince gelince söyleriz. Herhalde niyetle ilgili bilgiler bundan ibaret. Vallahi alem inşallah, inşallah e, gün tayini gün tayinine yok ya. Yani, gün tayinine ihtiyaç yok. Ancak şeyde kaza al zihnimden kaçan bir şey geldi. Şimdi eğer namaz kazaya kalmış ise bir vaktini söylemek zorundasınız. Fecir mi? Zuhur mu? Asır mı? Magrib mi? Işâ mı? Neydir gününü? Yani sabah, akşam, öğle yatsı söyleyecek. iki günü doğru olan. Eğer gün aklınızda yok ise, şimdi bizde insanlar namazı nadir terk edince gününü de biliyorlar. Namazlar çok terk edilince günler günler kayboluyor. O yüzden ifade olarak ne söylenir? Ya üzerime farz olan ilk sabah namazına, veya üzerime farz olan son namazdan öne doğru ya önden geriye doğru ya geriden öne doğru kılarak ee, kılmak. Niyette bunu dillendirmek doğru olandır. Bir kelimeyle ifade ediyorum. Niyet ettim Allah rızası için üzerime son olarak farz kılınan veya yazılan sabah namazını kılmaya şeklinde niyet ediyoruz kaza olarak kalmaya demenize lüzum yok. Vaktinde kılmıyorsanız o kazadır. Kaza etmeye demenize de gerek yok. O da iyi bir soru. Kaza olarak, eda olarak de sen eda diye niyet etsen vaktinde kılmıyorsan kazadır. Sen kaza diye niyet etsen bile vaktinde kılıyorsan onun adı edadır. Bazen edayla kaza iç içe girer mi? Girer. Ne gibi? Öğle namazına durdun iki rekat kıldın ezanlar okunmaya başladı. Bırakmayacaksın, devam edeceksin. İki rekatı vaktin içinde olduğu için eda olur, geriye kalan iki rekatı vakit çıkınca kaza olur. Anlaşıldı? Onun için namazda eda veya kaza yerine getiriyorum manasına kullanılmalı ama kaza de tayin etmenize ihtiyaç yoktur. Anlaşıldı? E biliyorsan çok güzel doğru olandır ama bilmiyorsan üzerime son farz kalan, son kazaya kalan, son kılamadığım o şekildeki ifadelerle ifade edilir. Evet. Hocam e, ben bir soru soracağım. Biz, Cuma namazı veya bir Tamam nok noktaladık sorular bölümüne gelelim. Bir dakika şöyle anlaşıldı. Namazın rükünlerini işleyeceğiz. Haftaya nasip olursa sorular bölümüne başlayalım. Zaten gelmişti. Hocam evet. uymadan yani farz namaz başlamadan eee namaz kılmama durumu hasıl oldu. Yani abdest bozulabilir veya imamda gördüğünüz başka katil bir sıkıntısı var diye düşündünüz çıkma durumu oldu. Çıkılacak bir ortam yok. Abdestiniz de bozulabilir. Bu durumda niye tıklıyoruz? Ya yani için nasıl durmak lazım? Iıı e, bu birinci soru. Çok karışık bir soru. <gülüyor> Sen bizim mahalleden geçersin. Değil Değil mi? Şimdi şuradan başlayalım. Beşer halinden başlayalım. Doğru olan şu. Diyelim ki insan öyle bir noktada abdesti bozuldu çıkamıyor. Yani çıkmaya çalışması, bana müsaade edin demesi insanın anlayışıdır. netice itibariyle veya işte kanıyormuş gibi burnu tutması, yanlış anlaşılmasın diye. Doğru olandır. Çıkılmalı. Abdest en yakın yerden tazenilmeli ve bulunduğu yerden de iştirak edilmeli. İtikadi noktaya gelince şöyle diyelim. Bakınız yani biz İtikadi nokta ifadesini kullandığın için söylüyorum. Şimdi bir mümkün mertebe bir cemaati terk etmeyiz. Ama gerçekten açık bir ifade kullandıysa o zaman bunu yaparız. Açık bir ifade kullanmadığı sonucu mümin müminin halini salaha hamleder. Prensip budur. Nedir? Mümindir, musallidir. Bu insanda cahilce lafının nereye gittiğini bilmiyor ama şu andaki söylediği yani bu insanın izah edilse herhalde hakta safta yer alır. Böyle düşünün prensipte. Ama bazen söylediği öyle bir cümle oluyor ki, şu olarak insan dayanamıyor, kabullenemiyor. Ne dediğinin de farkında olduğunu biliyorsunuz. Böyle olmadığı sürece bizim prensibimiz tekrülüyorum. Peygamber Efendimizin, ''Sallû kulle halfe birrin ve fecirin'' ''Önünüzdeki insan ister müttaki olsun, isterse hata işleyen bir insan olsun.'' Müslüman olduğu sürece peşinde namaz kılın hadisinin gereğini yerine getirmektir. Anlaşıldı. Cemaat terk edici olmamaktır. Doğru olan budur. Bunun dalı budağı var. Yani dalı budanet devamına girmeyeceğim. Günümüzde gariplikler de yaşıyoruz, garip şeyler de duy duyuyoruz ama bu prensibimiz bizim bozulmamalı. Anlaşıldı. Ama şunu yapamazsınız. Yani bu durumda eğer çıkamadık, şunu yapan bunu yapamadım nedir? Allah rızası için sen iki rekat sen uykul, kabul edilirse için rahat etmiyorsa daha sonra yeniden işte öyle yıkılarsın gibi. Budur. Cemal-i yetiştik diyelim ikinci rekatta. İki rekat biz tekrar devam ediyoruz selamlar sonra. Biz onu üç dört yiye bitireceğiz. Bir iki diğerini kız Çünkü sen suyu suylu okuyoruz ya. Evet. Şimdi sen e, imamla kılı kalktığında imama iki rekatta mı yetiştin? Daima baştan başlayacaksın onu geleceğiz inşallah yani günü gelince onu inceleyeceğiz ama prensip şu daima imama yetişemediğinde baştan nasıl başlayarak kılıyorsun öyle kılacaksın ama imamla tek hayat kılmışsan onu da ikiye tamamlayarak kalacaksın biraz dallı budaklı bu İnşallah gelelim o namaz vaktine gelelim İmama sonradan yetişenler sabık deniyor mesbuk deniyor bu konuya. Mesbuk olan kendisi geçirmiş rekat kaçırmış olan insanlar ona nasıl tamamlarlar, nasıl devam ederler? İnşallah o zaman paylaşalım, tamam detayını. <Gülüyor> Namazları cem etme hususunda mezhep farklarını paylaşır mısınız? Doğru, vakitle ilgili bir meseleydi. Ne? Evet. Hanefi mezhebinde bu konudaki ruhsatlar nelerdir? Bunu gelecek ders daha geliş anlatacağım. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Hanefi mezhebinde Arafat'taki Cem ile Müzderife'li Cem'den başka Cem yoktur. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûte cenab Allah namazı kulların üzerine vakitlere bağlı olarak farz kılmıştır. Nokta. Detayını inşallah diğer mezheplerin görüşlerini ve neden bu kadar onları inşallah paylaşacağız. Tamam. Bunu ayrıca cebime alıyorum. <gülüyor> Haftayı unutmazsam tabi. Uydum hazır olan imama diye niyet ediyoruz. Ancak vitirde veya sabah namazında namaz içinde imama uymuyoruz. Vitir namazı bir tek teravihle bir, e, kılındığı zaman imama uymak menduptur. Ee, Ramazan'ın dışında imamla vitir namazını kılmak daha faziletli değildir. Anlaşıldı? Bu tezet değil mi? Dediğim gibi. Cemaatin birliğine aykırı değil mi? Hayır. Sünnet namazı da aykırı, ayrı ayrı kılıyoruz. Yani değil. Biz farza bir araya geliriz sonra dağılırız. Değil. Namaz içinde bir de takılacağım tabii. Ben, ben, de, ben de takılacağım. Sanki çok camiye devam ediyoruz da vitir kaldı geriye. Şimdi Namaz içinde cemaatin farklı pozisyonda olması iyi bir görüntü de oluşturmuyor. Evet, sünnet namazlarını da iyi bir görüntü oluşturuyor. Farklı. Sünnet namazlarını insanlar kılıyorlar. Sonra kamat getirilerine tıkır tıkır toplanıyorlar. Safları bağlıyorlar. Allahu Ekber duruyorlar. Rükuya gidiyorlar. Bir Avrupalı'dan durmuştum. Duymuştum. Ya diyor şeyden şimdi uydular canlı yayın yapıyor ya. Kabe'deki namazı görmüş. Herkes aynı anda rükuya gidiyor. Hem de aynı anda secdeye gidiyor bu birlikteliğin gerçekleşmesi için kaç prova gerekiyor dedi. <gülüyor> Adama göre bu kadar, binlerce insan bir araya geliyorlar, kamat getirince veriyorlar, iplik gibi sıra alıyorlar, daire daire oluyorlar, Kabe'yi düşününüz. Allahu Ekber deyip secdeye gidiyorlar, rükuya gidiyorlar, bir anda manzara değişiyor. Bu birlikteliğin diyor, başarılması için kaç prova yapıldı? Adama göre bu kolay yapılan bir hadis değil. 19 Mayıs için prova yapmaktan bıkıyorduk buyur ya, evet de. o Sabah namazında uymalılar uyumalılar ama vitirde bazı vitirde şu sıkıntı var. Eğer vitiri 2 rekattan sonra selam vererek kılıyorsa ki Hanefilerde 3 rekat bir bütündür uymasında sıkıntı var. Yani ben e, bilerek girmemiştim e, o, o bölüme. E, uymasında sıkıntı var. Ekseri ilim ehli uyumayacak kanaatinde. Uydum yok uydum hazır ama derken bunu demiyor. <gülüyor> ama şu da var. Bakınız vitir namazını hiç kılmayıp diyelim ki sabaha teheccüden sonra sahurdan sonra bıraksanız hiçbir mahsuru yok. Vitir namazını bırakıp Mekke'de tavafa giden insanlar var. Hiçbir mahsuru yok. Teravih namazını belli bir noktada kılıp gidip oraya uyan var. Bunlar yadırganan şeyler değiller. Ayrılık da değiller. Ayrılık Bütün bunlar prensip olarak hoş karşılıyorsa hoş karşılamak doğru olandır. Yani. Evet. Şimdi bir kadın veya bir erkek evlenmek maksadıyla insan kalabalığının olduğu ortamlarda bir veli olmadan birebir gör görüşebilir mi? Bu farklı bir konu ama şöyle diyeyim bakınız evet e, peygamber efendimiz de diyor evlenecek insan birbirini görmeli. Ama bu görme 3 kere 5 kere 10 kere 100 kere olmaz. Görme niye yarar? Fıtratın fıtratı kabul ettiği veya etmediğine yarar. Ondan sonra ben onu tanıyacağım zevklerini bileceğim nereden hoşlanıyor nereden hoşlanmıyor bu şeytanın aldatmacısı. Ne zevklerini bilebilirsin ne tanıyabilirsin. Tanımak hakkında bilgi etmek istiyorsan yaşadığı muhitten, çevresinden, okulundan, iş dünyasından insanlar bu insan nasıldır, insandır diye sor. Çünkü o devrede söylenilen tavırlar ve davranışlar çok defa yanlış bilgi getirir. Hatta sonraya silah olarak kullanılır. Latife olsun diye diyor ama gerçeklik payı var. Nişanlılık devresindeki gibi davransa eşler, boşanmalar %70 azalırmış. Ama iflaslar %70-80 çoğalırmış. Şimdi lehte ve alette yönleri var. O zaman bu niye ifade eder biliyor musun? Davranışların tabi olmadığını ifade eder. Dolayısıyla bu yüzden ben onu... Daha sonra tabi şeytan durduğu yerde durmuyor. Başka şeylerde. Bugün beni niye aramadı? Niye telefon etmedi? Telefonu niye kısa kesti? Demek ki yeterince sevmiyor. Sevseydi arardı. Nokta nokta işin ucu gidiyor. Onun için nedir? Fıtrat fıtrat kabul ediyor mu? Görmeliler. Ondan sonra işte evlilik olacaksa şu olacaksa bu olacaksa ne yapacaklar? Ciddiyet ha, sınırlarını hiçbir zaman çiğnemeyecekler. Öğne namazını kılarken ikindi okundu. iki rekat namazdan sonra kaldı. Ne yapılır? Namaza devam eder. Söyledim. Devam eder. İlk iki rekat ne olur? Ee, Eda olur. Buyur. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Yani olamaz diye bir kaydı yok. İki, olabilir mi? Olabilir. Namazın ikinci rekatında abdest bozulsa, dördüncü rekatta yetişsen namazın eksik, kalanı, eksik kalanını e, etmeli mi diyor? Kılmalı mı manasına? Evet yani. Ne olur buna inşallah yeni şey Buna lahik diyoruz. Kalan o bir rekatı önünde imam varmışçasına kılar. Tamam. Bunun daha geniş, bu kadar yetmedi biliyorum ama soruya cevap olsun diye söyledim. Bayanlar kendi aralarında cemaat yapabilir mi? Bayanların kendi aralarında düzenli cemaat, devamlı cemaat yapmaları, kadın cemaat mekruhtur ancak tercih edilebilir. Buna da söylemiştik. Tercih edilebilir ne demek? Mesela teravih namazı gibi, uzun namaz kılınıyor veya talebelik bir namaz nasıl kılınır görülmek isteniyor. Ne yapabilir? Bayanlar bir araya gelip namazı kılabilirler. Mekruh olmakla birlikte namazları sahihtir. Mekruh olmakla birlikte... Ee, i̇çerisinde düzgün okumayan, okuyamayanlar varsa teravih kendi başına kılsa bir kişi iki kişi bile olsa kadınlar arasında okuduğu sureler sebebiyle ayetler sebebiyle sahih olmama ihtimali varsa bu durumlarda bir araya gelmeleri aralarına bir bayanın kıraatı güzel düzgün olan bir bayanın imam olması doğrudur. Eğer imam olacaksa böyle bir bayan öne geçmez öndeki safın ortasına durur ve birlikte namazı kılarlar anlaşıldı. Ama düzenli cemaat olması çok uygun bulunmamıştır. Çünkü ben bahsediyorum. Fıtrattan ya cemaate ya, fıtrattan şöyle bir şey diyelim. Böyle bir cami düşününüz. imamı da bayan. Canını ciğerini okurlar gibi geliyor bana. Yani en küçük hatada bile, şunda bile, şöyle ve böyle bile bu fıtrat meselesi üzerinde zor. Bu aynı zamanda ortaya durmak belli bir olgunluğu da korur. Bu böyledir. Tercih edilebilir mi? Edilebilir. Bazen Mesela Kur'an kursunda hoca hanımlar talebelerle beraber bu şekilde kılmak istiyorlar. Zaman zaman bunu kılabilirler mi? Evet. Fatihasız namaz olmaz diyorlar. Serefi arkadaşlar Resulullah kim arkamında bir sure okudu diye sordu. Sahabi e, ben dedi. Sessiz dua diye söylüyorlar diye delir falan. Bir yazıyı düzgün yazın. iki cümleyi düzgün gürün. <gülüyor> Şunun için takılıyorum. Yani i̇nşallah Ramaz'ın nükünleri gelecek. Yani kıraat bölümünde de Fatiha'ya gireceğiz. Yani bu konuda e, elbette ki hadis-i şerif var. İmam-ı Şafii Rahmetullah'ın de delili var. Ebu Hanife'nin de delili var. İnşallah bunları göreceğiz ve paylaşacağız. Şimdi hakkını eda edemem diye geri girmiyorum. Var. Bir insan işi için uzaydaysa kıble vakit gibi dünyaya dönerek kılacak. Eyneme <gülüyor> Tevellüü fesemme veçullah. Şimdi biliyorsunuz kıbleye dönüş nedir? Gerçekleştirebildiğiniz zaman geçerlidir. Gerçekleştiremiyorsun. Bulunduğun yer buna uygun değil. Yapı buna uygun değil. Bindiğin hayvan dönmüyor. Bindiğin otobüs dönmüyor. Otobüsün şoförü de hayvan durmuyor. <gülüyor> nokta nokta nokta nedir? Ve benzeri bu sebeplerden dolayı gerçekleştirebiliyorsan dönersin. Gerçekleştiremiyorsan hayır. Bunu da şunun için söylüyorum. Aklıma tabi siz derken şöyle yazın. Said İbni Zeyd radiyallahu anh var. Said İbni Zeyd değil. Said İbni Zeyd sahabi. Bu sahabi değil. Tabi alimlerinden. Haccacın katlettiği zalim. Said İbni Jübeyir. Said İbni Cübeyr en sonunda ne yapıyor? Haccac onu önünde diz çökmeye, milletin önünde rezil etmeye, onurunu kırmaya, rencide etmeye, kadrini düşürmeye çalışıyor. Sona kadar düşmüyor. Başta eğmiyor. En son kırçın için bağırdığı şu. Ne diyor? Şu alçağın boynunu vurun diyor. Said İbni Cübeir için. Said radiyallahu an boynunun vurulacağını anlayınca yüzünü kıbleye doğru döndürüyor. Haccac zalimi buna da müsaade etmiyor. Şunun yüzünü başka tarafa çevirin diyor. Başka tarafa çeviriyorlar. Said İbn-i Cübeyr radiyallahu anh. Eyneme tuvellu fethemme veçhullah diyor. Nereye döndürürseniz dönün Allah'a ben bir kere diyor. Biliyorsunuz başı vuruluyor ve yerdeki kesik baş üç kere kelime-i şehadet getiriyor. Ve bu hadise bir de son cümlesi var biliyorsunuz. Yarab diyor benden başka kimseye zulmetmesine fırsat verme diyor. Ve Haccac bu hadise üzerine yere düşen başın getirdiği kelime-i şehadet üzerine çıldırmıştır. Bundan sonra bir daha ayakta duramamıştır ve aradan çok geçmeden de çıldırarak, ara sırada Said benim neyimeydi takıldım diyerek, feryatla böyle figan ederek, şey yaparak, e, isyanlar ederek ne olmuştur? Bu dünyadan göçmüş gitmiştir. Evet, Yeter ki uzaya namaz kılan gönderelim. Ben söz veriyorum. Ona kıbleyi göstereceğim. <gülüyor> kaza namazına sünnetten önce yer verilmesi gerektiği ve hatta kaza bittikten sonra sünnet başlanması gerektiği hususunda söylentiler var. Bu durumda doğru olan nedir? İnşallah bana sahibi tertip var ama yani sahibi tertip şu demek, hiç kazaya kalmamış bir insan daima önce kazaya bıraktığını kılar, sonra başkasını kılar. Bunu göreceğiz. Şu diyeyim, kazaya tamamen sünnet bırakarak yönelmek, revatip sünnet dediğimiz günün vakit namazlarına zarar vericidir. Bu yüzden ilim ehli sünnetlerin özellikle de revatip sünnetlerin terk edilerek sadece kaza yönül, yönelilmesini bastırarak söylüyorum. Bütün mezheplerde doğru bulmuyor, şafilerde dahil. Şafilerde bunun hılafına yaygın bir kanaat olmasına rağmen devamı var galiba. Bulmuyor. İnşallah günü gelince daha açıklayacağım. Vitrin kazası yapılabilir mi? Hanefilerde vitir vaciptir. Kazası yapılır. İstiklali kıbleyi taraf görenlerin yönü taharriye göre, e, yönü geçerli midir? Anlamadım ama birçok antenin yönü Kıbleye doğru olduğuna şahit oldum. Ha Antenlerin yönü. Antellerle hiçbir bağ yok. Antelya, anten Moskova'ya dönse biz de mi döneceğiz? Yani uydu belki oradan geçiyor. Başka de hitap etsin diye öyle konuldu. Hayır yani anten gibi bir ölçümüz asla olamaz bizim. Öyle yapmayın. Nereye konsa, konursa konsun anten. Hanefi imamı veya Şafii e, cemaatin imamdan sonra selam vermeleri gerekli midir? İmamla selam verebilirler mi? İnşallah bu şöyle. Bir. Hanefilerde Şafiilerde imamdan sonra selam verirler. Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Hanefiler imam selam verir. Peşinden sonra selam verirler. Sola selam verir. Peşinden sola selam verirler. Şafiiler imam sağa sola selam verir, Peşinden onlar sağa sola selam verirler. Arada ufak vardır. Orada feyi takibiye dediğimiz bir harf var. Selleme fe sellem diye. Selam verir. Peşinden o da selam verir. F peşlik ifade eder. Takip ifade eder. Bu ne? İmam Şafi Rahimullah. Ne asıl? İmam selamını bitirir. Peşinden cemaat verir şeklinde anlıyor. Hanefiler. İmam sağa selam verir. Peşinden cemaat de verir. Sola selam verir. Peşinden cemaat de verir şeklinde anlıyor. Hadisenin özeti bu. Daha genişini söyleyeceğim inşallah. Aynı. Hanbelilerde şöyle diyeyim. Tekrar ediyorum bunu. 10 kere daha tekrar edeceğim. Ahmet İbni Hanbel merhum Hadis yönü garip olan bir insandır. Ebu Hanife'nin delirini görüyor, Hanefi'ler gibi söylüyor. İmam Şafi'nin delirini görüyor, onlar gibi söylüyor. El-İnsaf diye bir kitap var onlarda. Altı ciltlik nedir? T rivayet Ahmed İbni Hammel'dir. Ahmet İbni Hammel'in farklı görüşlerini toplantıyan var mı diye Ahmet İbni böyle bir kanaati var mı diyen o kitaba bakmalıdır. O kitapta var. İkisi de var. Okullarda kilolu çorap giyen bayanların çıkartma durumu yok. Dışarıda namaz için abdest alacaksa mes yapabilir mi? Mes yapacaksa ayağına mes giyecek. Tamam, evet. tamam. Çorap üzerine mes olmaz. Bunu, bunu konuştuk. Evet, ince çorap üzerine mes olmaz. Kulağının bir delik, diğeri kapalı. Sadece birini yıkayarak uslu olur mu? Evet, delik tarafı yıkayacak. Evet. İmama uyularak kılınan namazlarda seyir secdesi yapan kişinin namazı sahih midir? Hanefilerde imamdan ayrı seyir secdesi yaparsa e, o şahıs imama muhalefetten namazı sahih olmaz. Şafiilerde var. Evet. Namaz içindeyken ellerimizi ne şekilde bağlamalıyız? Hanımların erkekler gibi bağlaması doğru mudur? Bunun sünnet olduğunu söyleyenler var. Pekala erkekler nasıl bağlıyor? Bunu iddia edenler. Buna iddia de göğüste bağlıyor, hanımlar da göğüste bağlıyor. Bitti problem. Hanefilerde göbek altında bağlama sünnet diyen adı de değil, bizde adaptandır. Şudur, bakınız. El bağlama, inşallah geleceğiz ama el bağlama sünnettir. Bunu söylüyoruz. Sağ elin sol üstünde olması da sünnettir. Bu da hadiste sahih olarak var. Elin vücutta nereye konulacağı konusunda hadislerin ikisinde de sıkıntı var. Hanefiler'e göre eri kendi haline bırakıp göbek altına bağlamak daha uygundur. Şafiler'de göğüs daha uygundur. Bunu iddia yok erkeklerde de. Kadın erkek Şafiler'de. Bunu iddia edenler de daha ziyade göğüse bağlayanlar. E hanımlar da zaten göğsüne bağlıyor. Niye iddia ediyorlar? Erkek gibi yapacaksın diyorlar. Kadınlar için ayrı prensip vardır. Hz. Ömer'den de gelen ikaz eden görüşler vardır. Kadınlar daima kendilerine daha setre, tesettüre uygun olan yolu ve yönü tercih etmelidirler. Tavrı tercih etmelidirler. Tamam. da bir yere kadar sureyi okusak ama surenin sonunu getiremezsek sahih olacak kadar kıraat etmişseniz geçerlidir. Anlaşıldı mı? Ve bu kıraat için yeterli olmasa besmele çekip başka bir sureye başlasak rükuya geciktirme oldu diye kabul edilip seyir seyircesi gerekir mi? Doğrusu gerekir. Gerekir. Yani seyri seyri yapması doğru olandır. Evet. Çünkü ee, bırakma var. Ben 4. Levent'te çalışıyorum. Yakında bir cami yok. Mecbur e, iş yerinde namaz kılıyorum. Kıbleyi öğrenecek kimse yok. Kıblenin, kıble saatine bakacaksın. Kıble saatine bakacaksın. Şey nasıl namaz vakitleri diye bilgisayara yazın. Çıkacaktır size. haftalık namaz vakitleri çıkacaktır. En sonunda en sağ tarafında kıble saatleri diye. Onu 7 geçe tahmin ediyorum. Vallahi alem. Yani o saatte iş yerinin dışına çıkacaksın. Güneş ne diye bakacaksın. Gıbleyi öğreneceksin. Tamam. Veya bir şey daha var. Daha bilgili namaz kılan bir başkası varsa ona soracaksın. Hem de dolayısıyla o adamcağız da kendisinden başka namaz kılanların olduğunu öğrenince sevinecek. Evet güneş batı tarafında kıbleye dönmem doğru olmuştur. Kısaş batı tarafında yani batı tarafında yani batı tarafına sağ omzunu versen biraz da sola dönersen o kıbleye dönmem doğru olmuştur. Artık kıble saatine göre yaparım. Tamam demiş zaten. Evet ezana 5 dakika ya da az bir süre kala farz namazı kılınabilir mi? Demin geçen anlattığım fıkra tam. Örneğin akşam namazına 5 dakika var ama ezan beklemeden kılmak başlayabilirsiniz. Yani kılmalısınız. Bir tek güneş doğarken kılınan namaz, farz namaz, fasit olur. Yoksa daima kaç dakika kalacak bırakmayın ama kalmışsa da zaten namaz olmaz diye bırakmayın. Namazı mutlaka kılın. Teyzem annem ve babamla Umre'ye gidebili gidebilir mi hocam? Teyzem annem ve babamla Umre'ye gidebilir mi Eşi ve çocukları gitmiyor. Şimdi bu sıkıntı tabii de biz yani kadıncağızın götüreni yoksa, kendisi olgunsa, sahip çıkanı varsa git diye tavsiye ediyoruz. Mahzuru yok mudur, sakıncası yok mudur sorusunun cevabı da var. Var ama kazancını kaybından çok ümit ediyoruz. Onun için gitmeyi tercih ediyoruz. Umre'de Ramazan bayramında 10 gün kala vitir namazı kılınıyor. Orada biz de ilk rekatta selam veriyoruz. Son rekatta da imamla birlikte el kaldırarak dua ediyoruz. Namaz kabul olur mu? Bunda sıkıntı var. Vitir'de gene daha devin dedim ya. Bunu söyledim. İlk soruda vardı. Bunu yine uzunca anlatacağım inşallah. Camiye gittiğimizde hazır olan cemaate uyuyoruz. İmama niyet ederken zaten bana tabi olunan namaz kıldırmaya dedi. Biz de tabi olduk. Aksi halde bayanlardan haberdar nasıl olacak namaz ortasında yani bu cami herkesin bayanların da girdiği bir cami ise öyle bilir imam ona göre tavır alır ee, doğru olan budur zihninde var olması bile yeterlidir ama kenar köşe mescidinde ise hanımların hiç nadiren uğradığı öyle zorunda kalmışsa bu hanımın e, yah işte beyine ya cemaatten birisine işte başlamadan tabi söylemesi doğru alınır namaz ortasında olmaz aksi takdirde kendi niyet bir kendi kılacak tamam